Bir önceki dersimizde icma üzerine bahsetmiştik, icmayı tarif etmiştik, ayet-i kerimeden delilini söylemiştik. Yine icma ikiye ayrılır demiştik, icma kavli ve sukuti olarak veyahut el-icma usarih açık icma olarak ve sukuti icma olarak. Buna ekleyenler de var ama net olarak üzerinde ittifak yok. İcma bu ikiye ayrılır. Şimdi icmanın ilk önce birkaç tane de ben hadisten delilini söyleyeceğim. icma ile ilgili kelimeleri birkaç şartlarıyla ilgili inşallah tamamlayacağım. Ayet-i Kerime'de ne demiştik? Kim hakikat ortaya çıktıktan sonra... Allah Resuluna karşı gelirse ve kendisine müminlerin tuttuğu yoldan başka bir yol tutarsa. Nuvlihi ma tawalla onu. Yüz çevirip gittiği yolda terk eder bırakırız. Venuslihi cehennem onun sonunu cehennem ateşi eyleriz ve saet Bu son derece kötü bir durak yeridir, son varış noktasıdırı vurgulamıştık. Bu manayı bütünleyen hadis-i şerifler var. Bunlar bildiğiniz hadis-i şerifler esasen göreceksiniz. Ne olacak hadis-i şeriflerde gelenlerden bir tanesi? Şöyle La yectem'i ummeti al hata Ümmetim hata üzerine ittifak etmez icma etmez buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisin bir başka rivayetinde La tectem'i ummeti adat dalale. ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez buyuruyorlar. Her iki hadiste iki şekliyle de bu konuda nedir? Delildir. Yine Ahmed İbn Hamber'in Müsned'inde yer alan, dillerce sıkça dolaşan bir başka hadis-i şerifte daha var. Ma ra'ahu'l muslimuna hasanan fehu 'inda'llahi hasan. Mümin gönüllerin Müminlerin güzel gördüğü şeyler Cenab-ı Allah katında da güzeldir buyurur. Daha önce İslam selim fıtrat dinidir derken bu konuyu tartışmıştık. Şöyle bir anket yapsanız demiştik. Mesela 300 soru soruyorsunuz ve insanların eline tutuşturuyorsunuz. Bu 300 soruda insanlara şöyle diyorsunuz Allah için bunu gönülden gelerek. Şahsi duygu düşüncelerini kenara iterek, selim akla göre, doğru akla göre bunlara hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur diye işaretleseniz. ve insanlar böyle işaretlese inanın yüzde ve doksanı veya yüzde doksan dokuzu yanılgılar çok küçüktür doğru işaretlerler. Mesela hırsızlık doğru mu deseniz? Kumarla kazanç doğru mu deseniz? İçki içmek doğru mu deseniz? Diyelim ki üç yaşındaki bir çocuğun işte elini kıvırıp elindeki kıymetli bir şeyi elinden almak ve onu ağlatmak doğru mu deseniz? Başkasının evine girmek doğru mu deseniz, katil doğru mu deseniz, zulüm doğru mu diye sorgudan geçirseniz, bunun yerine düşenin elinden tutmak doğru mu diye sorsanız, Komşuluk hukuku doğru mu diye sorsanız, kısaca doğru ve yanlışlar diye bir sorular zinciri meydana getirseniz, inanın yüz yüzde yapmasalar bile, işlemeseler bile, işlerine gelmese bile yüzde doksanını belki çok daha fazlasına doğru işaretlerler. Şimdi bir de bunu mümin olarak düşünün. Bu insanlara müminlere soru sorsanız, müminlerin işaretleyeceği çok daha fazla olur. Müminler bir konuda ittifak ediyorlarsa bu genellikle ne yapar? Değer ifade eder. Hadis-i Şerif buna dikkat çekiyor. Günümüzde er, bazı adetler var. Yanlış oturmuştur. Ama o adeti oturtan bile bunun doğru olmadığını bilir. Veya işte böyle gelmiş böyle gidiyor der. Doğru olmadığını hissettirir anlar. Veya olsa olacak ne olacak artık biz bunun kusuruna bakmıyoruz. Kabilinden konuşur bu değil yani esasen doğru olarak kabul edilenler doğrudurlar şimdi şu icmanın bazı şartları var bu şartlar önemli esasen icmanın gerçekleşmesinin şartları diye not düşerseniz daha iyi anlaşırsınız icmanın gerçekleşmesinin şartları bir fikir birliği edenler müçtehit olmalılar çünkü halkla ittifak edebilir. Bu güzel bir şey. Ama iş icma diye ilmenin kabul edeceğimiz bir noktaya geldiyse bu fikir birliği edecek insanlar kim olmalılar? Müştehit olmalılar. İki, bütün müştehitler ittifak etmeliler. Yani çoğunluk olunca biz ne diyoruz? Cumhur diyoruz veya çoğunluk diyoruz. Ekseriyet diyoruz, bu ifadeleri kullanıyoruz. İcmada ise dışarıda kalan hiç kimse olmayacak. 3. müctehitler Muhammed ümmetinden olacaklar. Günümüzde bir moda başladı, ceryan etti. Bir tez hazırlıyorsunuz. Bu tezin içerisinde Avrupalı müteşekkillerden kelimeler, cümleler ve kitaplardan aktarmalar olmazsa o tez eksiktir. Öyle kabul edilir ve ciddi şekilde tenkit görürsünüz. Genellikle de cümleye şöyle başlarlar. Hiçbir batılı kaynağa müracaat etmemişsin. Halbuki orada bu konuda fikir yoran büyük ilim adamları var. Şunlar şunlar isimler sayılır. Neden Doriden, neden Doziden buraya söz aktarmadın? Şu kitabında ben şöyle gördüm. O dozi dedikleri adam İslam kaynaklarından alıyor, inanın onu da yarım yamalak alıyor. Bunu yadırgamadan bilerek söylüyorum. Bir müsteşrik, İmam Bezdevi'nin Usulü Din var, Akide kitabı. Çok güzel, kıymetli bir kitaptır. Onu edisyon kritiğini yapmış, matbu olarak bastırmış. Emek vermiş, emeklerini takdir ediyoruz. Ama tek el yazması nüshası bulabilmiş. Oradan okuyabildiği kadarıyla aktarıyor. İçerisinde belki 300 veya 500 kelime boşluk var. Yani okuyamadığı kelimeyi nokta nokta geçmiş. Ben okuyamadım. Bazen de yakıştırarak okumuş. Bakın başka hiçbir kaynağa bakmadan sırf onun telif ettiği edisyon kritiğini yaptığı o kitaba bakarak Kelimelerin yüzde doksanını ben doğrultabiliyorum. O el yazmasını görmedim. Görmeden ki el yazmasının başka nüshaları da var. Oturduğunuz yer, yer okurken kelimenin akışından, siyak sibaktan burada bu kelimesi var diyorsunuz. Veya iki ihtimalle bu kelime burada şu kelime de olabilir, şu kelime de olabilir diyebiliyorsunuz. Yüzde doksanı doğrultabiliyorsunuz. Bunun için söyledim. Bu adamın Arapçası yüzde otuzları geçmiyor. Buna rağmen bizimkilerin hocası konumuna gelmiş. Ondan söz aktarmazsan eksik oluyor. Adam ibareyi anlamakta zorlanıyor, aktarmakta zorlanıyor. Onu kaynak vermezsen senin kitabın eksik sayılıyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde çok fazla değer ifade etmiyorlar. İlim hiçbir zaman yabana atılmaz ama netice itibariyle iştihat ve müştehit ve icma ayrı bir şeydir. 4. Resulullah'ın vefatından sonra olmalıdır. Resulullah hayattayken ona muhalif icma olmaz. Olmamıştır da zaten. Gitmiş Allah Resulü'nü sormuşlardır. Çünkü nassın açık nassın olduğu yerde icma biliyorsunuz onu teyit eden olabilir, ona muhalefet eden olamaz. Allah Resulü hayattayken de nas kaynağı daima hayatta demektir. Dolayısıyla müracaat ona olacaktır. Sonsuz daima o söyleyecektir. 5. İttifak edilen hüküm haram, helal, vacip, sahih veya fasit gibi ...bir meselenin şer'i hükmü olacak. Dil, mesela dil üzerine yapılan, tarih üzerine yapılan ve benzeri ittifaklara biz fıkıh dalında icma demiyoruz. O tarihi ilgilendirir, o dil bölümünü ilgilendirir, o farklı ilim dallarını ilgilendirir. Şu demek bir nevi icma, bakınız şu anda... Bir hasta üzerinde bazen tek doktor konuşmaz. Ne yapar? Hasta onu gerektiriyorsa, hastalığın seviyesine göre, diyelim ki 5 doktor, gerekirse 10 tane doktor hastanın başına birikir. Veya bu hastalıkla ilgili bir araya gelir. Buna ne diyorlar? Konsültasyon diyorlar. Hastalığın bütünü değerlendirir. Bu hastalığa ne yapılmasının gerektiğini karar verilir. Diyelim ki 10 doktor bir araya geldi. Bu on doktorda şu hastalığın şu seyir takip edilmelidir diye bir görüş üzerine ittifak etmişlerse tıp dalındaki icma budur. Bunun benzeri fıkıh dalındaki olan icmadır. Dolayısıyla icma ile ilgili söyleyeceklerimizi noktalıyoruz. Birkaç kelime daha da birkaç örnekle noktalayacağım nasip olursa. Mesela örnek vereceğim. Geçen gün bir kardeşimiz de söylemişti. Onlarla ilgili ayrıca not aldım. Bir örnek şu. Saksak usulde bu örnek olarak Hiyar ru'ye de örnek olarak gösterilir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Basra'da bir tarlası vardır. Bir arazisi vardır. Bu arazi Talha radıyallahu anh'a Talha İbn Ubeydillah yani cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi olan Talha İbni ubeydil satmıştır. Daha sonra Talha denilmiştir ki, sen değerinden yüksek bir fiyatla satın aldın. Bu tarla o kadar etmez. Talha radıyallahu anh demiştir ki, benim muhayyerlik hakkım var. Görmediğim bir araziyi aldım. Gerekirse, gerçekten bu değeri etmiyorsa, muhayyerlik hakkımı kullanırım. Yani red hakkı vardır. Buna ne diyor? Hıyarı rü'ye. Görme muhayyerliği diyoruz. Osman radiyallahu anh de diyor ki araziyi ben görmedim diyor. Görmediğim bir araziyi satmış oldum. Gerekirse muhayyerlik hakkımı kullanabilirim diyor. İkisi kimin muhayyerlik hakkı var bu konuda ihtilafa düşüyorlar. İhtilaf için hakem olarak kimi tayin ediyorlar? Cübeyr İbni Mutlu'nu tayin ediyorlar. Hakem o. Cübeyr i̇bn Mut'im bu konuda muhayyerlik hakkının talhanın olduğuna karar veriyor. Çünkü bir insan kendi arazisini kendine ait malı görmüyorsa bu kendi kusurudur. Müşterinin görmemesiyle satıcının görmemesi arasında fark vardır. Ve fırsat zaman birliği de vardır. Görmediği bir malı satan satıcıya muhayyerlik hakkı, böyle bir muhayyerlik hakkı, geri alma hakkı yoktur. Ama müşteri görmediği bir malı satın almışsa, gördüğünde razı olmamış, beklediğinden farklı çıkmasa, bunu iade hakkı vardır. Bu normalde satıcıya da zarar vermez, alıcı da böylece zarar görmemiş olur diyor bu kararı Talha verdikten sonra Talha diyorum, Cübeyl İbn-i Mut'im verdikten sonra bu karara Hazreti Osman da dahil bu konudaki asıl kararın hıyar-ı müşterinin hakkı olması üzere gerektiği üzerinde ittifak edilmiştir. Hiç kimse bu karara muhalefet etmemiştir. Tekrar ediyorum, bunun içerisine Osman da dahildir. Ondan sonra bu karar müşterinin Görmediği bir malı aldığında muhayyerlik hakkının olduğu, satıcının böyle bir hakkının olmadığı ihtilaf edilmiş, ittifak edilmiştir, icma haline gelmiştir. Bunu daha evvel tabii birçok yerde de olduğu için nerelerde gündeme geldi, burada da geldi mi bilemiyorum ama görmek çok farklı bir şeydir. Görmenin yerine hiçbir tarif tutmaz. Hatta resmi bile tutmaz. Yine metrekareler bile tutmaz. Siz bir ev almışsınızdır. Metrekaresi uygundur. Diyelim ki 120 metrekaredir. Üçüncü kattır. Güney'e bakar veya kuzeye bakar, doğuya bakar. Şöyledir, böyledir. Bütün tasvirleri doğrudur. Ama öyle bir sokaktadır ki o sokağa sevmemişsinizdir, istememişsinizdir. Öyle birisine komşudur ki ev sizi oradan soğutmuştur. Öyle bir yere bakıyor ki o baktığı yer güzel değildir sizi soğuk tutmuştur. Mahallenin hatta öyle bir adı vardır ki, o at yüzünden o mahalleye gitmeyi istemezsiniz. Ve benzeri. Bunlar çok farklı şeylerdir. Ve bu konuda İslam hukuku müşteriye görmediği yeri satın alma konusunda veya görmediği malı satın alma konusunda muhayyarlık tanımıştır. Bir kardeşimiz Mekke'yi mükerrebedeyken Almanya'dan İkinci el arabalar alıyorlardı çok ucuzdu. Mercedes demiş. Mercedes 3 yaşında. Son derece kaliteli bir Mercedes. Orijinal boyalı, hiçbir sıkıntısı yok. Araba Suudi Arabistan'a çıktı, geldi. Arabaya müşteri itiraz etti. Daha doğrusu müşterinin hanımı itiraz etti. Neden? Araba bütün model tutuyor, vasıflar tutuyor, her şeyi biliniyor. Üstelik arabalarda belli bir standartizasyon da var. Ama hanımın itirazı arabanın rengine. Arabanın rengi sarı. Şimdi başka olsa neyse. Ama o yıllarda Türkiye'de sarı araba taksi olarak kullanılmıyordu. Damalı arabalar vardı. Arabistan'da ise dünyanın çok yerindeyse taksiciler hep sarı araba kullanıyorlardı. Almanya'da dahil. Almanya'da da bu Mercedes'in öbür Mercedes'lerden ucuz olmasının sebebi arabanın renginin sarı olması. Arabistan'a gelince kadın haklı olarak bence bu, bu noktada ben şimdi ha taksicinin arabasına biniyorum ha bizim arabaya biniyorum dedi. Bu belli bir hak sahibidir. Arabayı renginden dolayı istemedi. Neticede haklıydı araba. Çok zar gene kar etti ama bekledi umduğu kadar kar edemedi. Netice itibaren başkasına sattı. Öyle diyelim. Yani alan insan da zannediyorum rengini trafiğe müracaat ederek değiştirtti. Yeniden bayattırdı. Bu gibi yani görmenin yerini hiçbir tarif tekrar ediyorum doldurmuyor. Böyle bir ittifak ve icma yaşanmıştır sahabi devrinde. Bunun başka örnekleri de var. Mesela bir de ayetten vereceğim örneğini. Ayet-i Kerime'de başlıyor. Hurrimet aleykum umuhatukum diye yarım sayfayı geçkin o ayet-i Kerime'nin içerisinde mesela anneler haram kırıldı, kızlar, kız kardeşler, süt kız kardeşler, şunlar, bunlar hepsi sayılıyor aşağıya doğru ayet-i Kerime'de. Ama o ayet-i Kerime'nin içerisinde nine yok. Ayet-i Kerime'nin içerisinde nine yok. nin haram olduğunda ittifak edilmiştir. Temeli de nasısa dayanır. Ama naslı olmayan şeydir. Ne de? Oradaki kelimesi nineleri yukarıya doğru ne kadar giderse gitsin içerisine alır demiştir. Biz de babalar veya atalar dendiğinde nasıl içerisine alıyorsa o da içerisine alır. Esasen icma durup dururken yapılmaz. Bunu daha önce de söyledim. Mesela Muad İbni Cebel radıyallahu anh ne diyordu? Kendi kararımı söylerim. Re'imi bildiririm. İslam'ı asla onların gözünde çaresiz konuma düşürmem diyordu. İslam'ı temsilen gidiyorsunuz. Allah'ın kitabında varsa söylerim. Resulullah'ın sünnetinde varsa söylerim. Onda da bulamazsam, Allah Resulü diyor daha sonra, bildiğiniz için ben tekrar etmiyorum. Ne diyor? Kendi kanaatimi söylerim. İslam'ı asla çaresiz duruma düşürmem diyor. Bu hem kendine güvendir, hem Son derece temsilin güzelliğidir. Ama Muad İbni Cebel radıyallahu anh bunu söylerken sadece kendi reime, Kur'an-ı Kerim'le uyuşmayan, sünnetle uyuşmayan bir şey diyor muydu? Asla. Sanki şöyle demek istiyordu. Okuduğumuz, ezberlediğimiz, amel ettiğimiz, gölgesinde yaşadığımız, Kitabullah'ın ve sünneti Resulullah'ın bizde bildiği, biriktirdiği o birikimle İslam'ın neyi murat ettiğini, nasıl hareket edeceğini tayin ederim, o hükmü veririm, karşılarında İslam'ı çaresiz bırakmam diyordum. Esasen icma da böyledir. Esasen kıyas da böyledir. Esasen içtihat da böyledir. Durup dururken kendiliğinden dayanağı ve delili olmayan bir şey söylemek değildir kanunların ruhu diye bir şeyden bahsediliyor günümüzde. Evet kanunların belli oranda ruhu vardır. Biraz garip olacak ama şöyle diyeyim isterseniz kanunların ruhu başörtüsüne karşı diyorlardı. Bizinkiler de karşı değil diye savunuyorlardı. Hiç farkına vardınız mı bilmiyorum. Evet TC kanunlarına ruhu başörtüsüne karşıdır. Kabul etsek de etmesek de karşıdır. Hatta elinden gelse bütünüyle yasaklardı bile. Ben o kadar karşı olduğuna inanıyorum. Bunu böyle. Diyemiyorlardı, edemiyorlardı, edemediler. Şöyle ettiler, böyle ettiler. Bizimkiler şunun anasının başörtülüğüydü. Şu şöyleydi, bu böyleydi. İşte aslında kanunda, kanunda olmadığı da doğru. Çünkü koyamadılar. Ama kanunların ruhu ve onların istedikleri de başörtüsüne geçit vermemekti. Bunun gibi İslam hukukunun kanunlarının ruhu da iffet üzerine kuruldur, hakkaniyet üzerine kuruldur, adalet üzerine kuruldur, toplumun huzur ve sükûn üzerine kuruldur. Bunu dengelemek için vardır. Bu birikim kendisinde olan İslami kanunların ruhunu anlayan insan ve iyi niyetli insan, Rabbinin yolunda Resulullah'ın izinde yürümek insan bunu hisseder, ve bunu bilgisini, görgüsünü ve birikimini bu yolda kullanır. Dolayısıyla ne icma, ne kıyas, ne de iştihatlar hepten temelsiz değildir. Son derece ciddi bir temel üzerine, birikim üzerine daha doğrusu kuruldurlar. Bunun, bunun gibi İslam hukukunda nice güzellikler olmuştur. Ben birkaç kelimeyle konuya son veriyorum. Birçok fıkıh kitabında bir de ikaz etmek lazım. Bu konuda alimler icma etti ibaresi görülür. Bu konuda fakihlerin icması var denilir. Bu ifadeler daha çok hangi kitapta, hangi mezhebin kitabında zikrediliyor ise o mezhebin alimlerin ittifakını ifade etmek içindir. Çünkü genel manadaki icma çok azdır. Kolay değildir, çok azdır. İlim ehli bu konuda icma etti ifadesi çok defa alimlerin çoğu cumhuru manasına da yani öbürlerinin kale almayın manasına da kullanılmıştır. Bazen de muhalefet eden bilinmiyor. Biz bilmiyoruz manasına kullanılmıştır. Dediğim gibi icmanın tam manası gerçekleşme zordur. Ancak mümkündür. Var ise kesin delildir. İcma edilen konular az olsa da vardır ve bağlayıcıdır. İcmayı noktaladık. Şimdi kitaplarımız genellikle şer'i deliller üçtür derler. Edildiği şer'iye üçtür. Bir kitap, iki sünnet, üç icma. Arkasından şöyle derler. Bir de kıyas var. Niye dört demiyorlar? Bu bir edep inceliği. Çünkü kıyas müstakil delil değildir. Anlaşıldı? Kıyas da neye dayanır? Ya kitaba dayanır, ya sünnete dayanır, ya icmaya dayanır. Onun için bunlara dayalı bir dördüncü delil daha var derler. Üzerinde bu dört delilde ittifak var. Yani bütün alimler, Ehl-i sünnet alimleri, zahirilerde, zahiriler bunun dışında, demin dediğim gibi ne vardır? ittifak vardır. Bu dört şey kitap, sünnet, icma ve kıyas delildirler. Ancak kıyas müstakil delil değildir, öncekilere bağlı bir delildir. Şimdi kıyas anlamaya çalışıyoruz. Kıyas kelime itibariyle bir şeyin başka bir şeyle ölçülmesine denilir metreyle ölçü gibi, kiloyla ölçü gibi, arşınla ölçü gibi, karışla ölçü gibi, altın ayarının ölçülmesi gibi. Kumaşı metreyle ölçtüm manasına kıstul, sevbe veya kumaşa bir metre denilir. Şimdi aynı şekilde eşitleme manasında kullanılır. Mesela dilde halen günümüzde Arapçada kullanıyor. Fele fele fulanun la yuqas bi fulalin derler. Şu insanı şu insanla kıyaslamayın derler. Dilimizde de kullanılıyor biliyorsunuz. Yani o ona eşit değil, denk değil. Arada mukayese kabul etmez diyoruz bizde. Mukayese kabul etmez diyoruz arada denklik yok manasına. Kelime de bu mana vardır. Istılahta ise yani fıkıh dilinde kıyas şöyle tarif edilir. Kitap sünnet veya icmada hükmün bulunmayan meseleye aralarındaki İllet birliği sebebiyle bu illet üzerinde epey duracağız. İllet birliği sebebiyle bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin hükmünü vermektir. hem notunuzu kontrol edersiniz diye, hem dinleyen kardeşlerimizi zihnine diye, ben bir daha derleyip toparlıyorum manayı, kitap, sünnette veya icmada, hükmü bulunmayan hükmü varsa onlarla sabit, hükmü bulunmayan meseleye, aralarındaki illet birliği sebebiyle, bu kaynaklardan birinde yer alan meselenin, hükmünü vermeye ne deniyor? diyoruz. Ben bunun basit örneğini vereyim, daha sonra inşallah üzerinde detaylı duracağız. Kıyas konusunda en çok durulan şeylerden bir tanesi herhalde içki olsa gerektir. Sık kullanıldığı için söylüyorum. Ayeti i Kerime'de hamr haram kılınmıştır. Hamr nedir? Üzüm suyundan yapılan içkiye, bizim bugünkü ifadeyle şaraba denilir. Şarap esasen içecek demektir de şarap kullanıla kullanıla kelime kirletilmiştir. <gülüyor> Normalde içecek normal bir şey olması gerekirken, geniş manalı iken, üzüm suyundan yapılan içkiye kullanıldığı için kelime kirlenmiştir. Şimdi ayet kelime kerimede tekrar ediyoruz. Ne geçiyor? Üzüm suyundan yapılan içki şarap geçiyor. Pekala, viski yok. Vodka yok. Kımız yok. Rakı yok. Cini, perese bir sürü var onu, Yok. Bilmem ne yok. Bir sürü zıkkım var. Yok. Zıkkım diyorum şunun için. Hak ediyor onun için. Hakikaten hak ediyor. Üzümü tekrar dönüyoruz üzüme. Üzümü daha bahar, ışkınlar çıktığı andan itibaren istifade edersiniz. Üzüm ışkını yediniz mi bilmiyorum. Hele baharda meyveler çok fazla olmaz. Işkın koparıp yemek çok güzeldir. Bazen yaprağıyla beraber yenilir. Işkınından istifade ediyorsunuz. Gün geliyor koruk oluyor. Korundan sirke yapılır. Ve sirkemsi şeyler için lezzet katsın diye kullanılır. Daha olmadan tanelerinden istifade ediyorsunuz. Büyüyor. Meyvesini yiyorsunuz. Nadir güzellikteki meyvelerden. Kaç çeşidi var? Türkiye'de 136 çeşit eğer artmadıysa, eksilmediyse 136 çeşit üzüm varmış. Üzümünü yiyorsunuz. Suyunu sıkıp yiyorsunuz. Kurutup kurusunu yiyorsunuz. Kurusundan hoşaf yapıp yiyorsunuz. Şıra yapıp içiyorsunuz. Pekmez yapıp yiyorsunuz. Pestil yapıyorsunuz. Daha da, daha da var. Bütün bunlar yetmiyor. Mayalandırıp sarhoş edecek hale getirip zıkkımlanıyorsunuz. Bunun adına ne denir? Dokuz tane nimeti bırak Allah'ın nimetini. Akla bedene fayda veren, git hepsinden vazgeçsen git bedene zarar veren, akla zarar veren, insanlığa zarar veren şeyi yap, zıkkımlan. Adına da zıkkım deme. Yani bunun başka türlü adı yok. Nankörlük de buna deniyor işte. Şimdi şunu diyelim. Gel, geldik gerisi, gerisin geri. Şimdi viskinin, misal olarak şimdi biliyorsunuz garibanlar rakı içer, köşeyi dönmüşler viski içer. Bilmiyorum, rakı içenler acınacaklar, kendiniz ona sıcak sofracığının başında rakıcığını içer falan filan. Hadi. Şimdi rakının ne diyeyim, hakkında hüküm yok. Neyin hakkında hüküm var? Şarabın hakkında hüküm var. Pekala, şarabı haram kılan asıl illet nedir? Akla verdiği zarar, aklı giverişidir. Bu nedir? Bundan öte, bunu ne yapıyor? Sarhoşluk verici vasıfı yapıyor. Sarhoşluk vericilik vasıfı rakıda var mı? Var. Zararı da daha büyüktür. Kalitesi de daha düşüktür. Düşük takım içer. Şimdi, Bakıyorsunuz, asıl illet dediğimiz, asıl haramiyetine sebep olan şey, viskide de var, konyakta da var. Kimisi konyak, kimisi konyak, kimisi manyak diyor. Onda da var. Ondan öte işte vodkada da var. Ondan öte kımızda da var. Ondan öte birada da var. Bakıyorsunuz, saralıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki, Allah şarabı haram kılmıştır. Aynı hasletlerin bulunduğu şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar da haramdır diyorsunuz. Bu hükmü nereden alıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de şarap hakkında söylenenden alıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen diğerlerine de tık tık tık tık aynı etiketi koyuyorsunuz. Bu etiketi koyma konusunda usta olmalısınız, haksızlık yapmamalısınız. Haksızlık nasıl? Diyelim ki pekmez. Pekmeze de aynı etiketi koyamazsınız, aynı vasıf pekmezde yok. Şıraya aynı etiketi koyamazsınız, da aynı vasıf yok. Bozaya aynı etiketi koyamazsınız, Bozada mayalanma var ama aynı vasıf yok. Vaktiyle Boza konusunda rahmetli Zahid Efendi, Zahid Kotku, Gençler Boza içmeyin demişti. Bunu herkes arkadaşlar bir de Şeyh Efendi bir şey söyleyince her şey kesilir. Boza haramdır manasını anlamışlardı. Dolayısıyla bizim yurdumuzda bozacının vefada yanındaydı. Boza içen arkadaşlar herkes içki ışığı gözüyle bakmaya başlamıştı. Sonra bu bozacıya kadar ulaşmış. Bozacı bizi çağırdı. Görüşmek istiyorum dedi. Vardık. Dedi böyle böyle, boza hakkında haram denilmiş dedi, caiz değil denilmiş dedi. Boza sarhoşluk vermez dedi. Boza sarhoşluk eğer mayalanmaya devam ederse bir müddet sonra bozulur, tadı da bozulur. O devreyi de geçtikten sonra artık sarhoşluk verecek şekilde mayalanmaya başlar. Bu kaliteye de zarar verir, bize de zarar verir. Ben Allah'tan da korkuyorum, böyle bir şey zaten istemiyorum, bir de malın kalitesi de istemiyor dedi. Biz o devreye gelmeden sunuyoruz, o devreyi geçeni bozuldu, kabul ediyoruz. İzah etti kendisine göre, izah etti, izahı doğruydu. Ben dedim, Bozan'ın, Hoca Efendi böyle söyledi, oradan kaynaklanıyor. Ben Hoca Efendi'ye boza takdim ettim, Hoca Efendi de içti, dedi. Şimdi tabii bu aradakilere kılçık gibi takıldı. Sonra bana diyorlar, yani adama şimdi inanalım mı? Dedim, çok olayı var, Halep oradaysa, Arşım burada. Bir hafta sonra pazar günleri gidilirdi, hocaefendinin yanına vardık. Hocaefendi yanına, hocam siz dedik böyle böyle boza içme deyince gençler haram gözüyle bakmaya başladı. Boza hakkındaki kanaatiniz nedir dedik. Hocaefendi, yavrum diş dünyayı görüyorsunuz dedim. Hiç de güzel bir dünyada yaşamıyoruz dedi. Ben gençlerin daha dikkatli olmasını istiyorum. Gençliğin ateşine yakalsını istemiyorum. Boza'yı da bunun için hoş görmedim dedi. Yoksa Boza'ya haram diyemeyiz. Vaktiyle bir düğünde bana da takdim etmişlerdi. Bozanca'nın kendisiymiş galiba dedi. Ben de içtim dedi. Ama istememenin sebebi dedi bu. Şimdi tabii biz onu duyunca rahatladık. Şimdi tabii hemen Bozacı'yla Hoca Efendi'nin sözleri çakışınca bir bölümü de keramete atfetti. Ne olursa olsun, yani yerli yerinde bir ikazdı, doğruydu, ikaz da doğruydu. Bir şey yapmayın tavsiyesi ayrı bir şeydir, dikkat edin tavsiyesi ayrı bir şeydir, haramiyet iddiası ayrı bir şeydir. Dolayısıyla bu hükmü başkalarına naklederken ne yapacağız? Gerçekten bir müştehit gibi, bir usta gibi, bir sanatkar gibi hareket edilecek ve haksızlıklar işlenmeyecek. Dolayısıyla yerli yerine oturtulacak. İşte bu. Biz asılda var olan hüküm nedir? Şarapta var. Hüküm nedir? Haramdır. Dolayısıyla asılda var olan hükmü şartları aynısıyla uyuşan, aynı illetleri taşıyan diğerlerine vermeye ne diyoruz? Kıyas diyoruz. Kaba tarifi bu. Belirli ve benzeri üzerinde duracağım. Daha ortaya da bir soru var ama. Hayırdır? arasındaki en büyük fark şu efendim. Şeyden başlayalım. Arasında her zaman kıyas yoluyla çıkmaz da mesela benzetme yoluyla da hüküm aynı olabilir, yoluyla. Büyük ihtimalle bir. Arasındaki en büyük fark şu. Kıyas da her bir alimin söylediği, içtihat ettiği, yaptığı kıyas derildir. İcmada ise bu ittifakı yapan, bu icmayı, bu hükmü çıkaran alimlerin ittifakı var. Birisinde tek kalabilir. İki, üç olabilir. Öbüründe nedir? İttifak şartları var. Anlaşıldı? İttifak, onun için diyelim ki bir devirdeki alimler yirmi alim ittifak etmişse sonrakiler ya o yirmi alimde kim olsun diyemiyor işte. Bağlayıcı oluyor. Onun için güçlü oluyor. Yani kıyaslan icma bunun için daha güçlü. Evet. Geldik. Kıyasın deliline efendim. Şimdi kıyasın hüccet oluşuna deliller diye başlık atabilirse buna, birincisi kitaptan. Şimdi ayet-i kerimede buyutahum buyutehum bi'eydihim. En çok bu verilir. yukribune buyutahum bi'eydihim ve eydil mu'minin fa'tebiru ya ulil ebsar diyor Haşr suresinin ikinci ayet kelimesinde. Biliyorsunuz Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Beni Kureyza, Beni Nadır, diğeri Beni Kaynuka. Beni Kaynuka. Güzel. Şimdi Nadır oğulları bir tanesi nasıl çıkartılmıştır? Meçhul insanlar ölmüştür. Yani öldüren bugünün ifadesiyle ne de faile meçhul cinayet işlenmiştir. Bu cinayet bir beldede bir cinayet işlenmişse, faili bulunamamışsa o beldenin bütünü bu cinayetten belli oranda sorumludur. Ne yaparlar? İttifakla o belde o cinayetin diyetini o beldenin halk öder. Bir şey daha. Eğer karşıt sülale bu detayı dallanıp ara sokağa girmeyelim diye tutuyorum ama zihninizde de şey kalmasın istifam kalmasın istiyorum. Bu beldenin ahalisi bunu katletti diye şüphelenirlerse o zaman karşı sülaleye şöyle bir hak tanınıyor. Herhangi bir sebepten dolayı siz bu mahalleli mi bu köylü mü bu kasabalı mı şu belde halkı mı veya şu sülalemi öldürdü zannediyorsunuz. Evet deniyorsa şüphe ciddiyse ne oluyor? O zaman onlara Şöyle bir hak veriliyor. Bu belde halkından 50 kişiyi seçecekler. Öldürme ihtimali yüksek olan 50 kişiyi seçecekler. Biliyorsunuz bu 50 kişiye Kur'an-ı Kerim'e bastırılarak biz bu insanı katletmedik. Katledeni de bilmiyoruz diye yemin ettirilir. Bu yemir celsesi çok ağır olur. Ondan sonra ne olur? O belde bütünüyle bunun diyetlerini öderler. Böyle bir itham yok ise o belde yine ihmal var ki, gevşeklik var ki o beldede de i işlendi veya oraya atıldı. Dolayısıyla ittifak, kimler sorumlu tutuluyorsa birleşerek, hep el ele vererek onun bedelini öderler. Peygamber Efendimiz de bu faili meçhullerin bedelini için onlar Yahudilerden de aradaki anlaşma gereği para toplamak istemiştir, vermemişlerdir. Bir taraf bundan arada çıkmıştır, anlaşma bozulmuştur. Bir tanesi nasıl Medine'yi terk etmek zorunda kalmıştır? Müslüman bir kadınla alay ettikleri için. Kadıncağızın eteğini bir yere bağlıyorlar. Kadın kalkınca günüş duruma düşsün diye. O şekilde kadın böyle bir ar yaşayınca, çığlık atınca, orada bulunan bir Müslüman bunu yapan alçağı yere seriyor. Onlar da onu katlediyorlar. Aradan izah bu harp sebep olmuştur. Ve o beldede bulunan bütün Yahudiler... Medine'yi terke zorlanmışlardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu iyi biliyorlar asla anlaşma bozmaz anlaşma bozmaya karşı da hiç affedici değildir son derece kesin benet tavır alır dolayısıyla bunu yapan ve bir mümini muhakeme etmeden sebeplerini şey yapmadan katledenle katledenlere karşı savaş açmıştır ve bütün bunları Medine'yi münevvereden sürmüştür Giderken onlar da bütün eşyasını aldıkları gibi, buna hakları vardır, bütün eşyasını aldıkları gibi gerideki evleri Müslümanlara kalmasın diye evleri de yakarak ve yıkarak gitmişlerdir. Ayet-i Kerime bu ona vurgu yapıyor. Kendi evleri kendi elleriyle yıkıyorlar. Ey müminler bakın ve ibret alın diyor. Bu hataya kim düşerse akıbeti boğulur. Durumunuzu, hayatınızı, gelecek günlerinizi, hayat seyrinizi buna kıyas edin, kendinize ona göre yön ve yol çizin diyor. Buradaki fâtebirû ya ulil ebsâr, ey basiret sahibi olan insanlar, ibret alın, durumunuzu buna göre kıyaslayın vurgusu kıyasın delillerinden sayılıyor. Bu hadise yaşayan kabile Beni Nadr kabilesiydi.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 bize bu ayet-i ne emrediliyor? Hükmünü bulan hükmü varsa nizaya düşme hakkımız yok. Ayet buyuruyorsa odur. Sünnet buyuruyorsa odur. Onlarda yok ve biz hükmü konusunda ittifak edemiyoruz. O zaman bizden istenen nedir? Meseleyi Allah ve Resulüne döndürmek. Mesele Allah ve Resulüne nasıl döndürülür? Cenab-ı Allah bu konuda ne buyurdu? Resulullah ne buyurdu? Aynısı yoksa emsaline ne buyurdu? Şimdi emsal teşkil eder diyorlar ya, emsali konusunda ne buyurdu? İsterseniz şöyle diyelim, canlı misal üzerinden tekrar yürüyelim. Benim bildiğime göre dedim, vallahu alem, başka bilgiler olabilir. Müminler ilk defa pirinçle Pers İmparatorluğuna karşı yapılan savaşlardan birisi olan Tüster Kalesi'nin fethi sırasında tanışmışlardır görmüşlerdir Tüster kalesinin kuşatması 18 ay sürmüştür ümit kesilmiştir kaleyi kuşatan müminlerin yiyece içece bitmiştir çevre arazileri ekmişler buğday arpa büyütmüşler ektiklerini yemişler kuşatmayı yine kaldırmamışlardır çünkü müminlerin emiri o kaleyi bırakmayacaksınız demiştir bu kale cephane deposudur. Bu kale yiyecek deposudur. Bu kale Pers as kocaman imparatorluğu. Yıkılmış. Ordusu kolay bitmiyor. Sık sık bir yerde bir araya geliyorlar. Güç oluşturuyorlar. Sonra saldırıya geçiyorlar. Bu kale saldırıları merkeze haline gelmiştir. Hz. Ömer radıyallahu an bu kaleyi ne edip alacaksınız demiştir. Kuşatmışlardır. Ama kale devrin en modern kalesidir. Düşmüyor. Dayanıyor. Surları müdafaa aletleri son derece keskindir. İçeride yeteri kadar yiyecek deposu vardır. İçeride suyu bol olan bir karedir. Dücey Nehri altından geçiyor hem yanından geçiyor hem altını geçerek serinletiyor şehri. Müthiş bir şehirdir. O devrin en modern şehirlerinden birisidir. Geçit vermiyor. 18 ay sürmüştür. Müminler ekmiş, biçmiş, yemişler, vazgeçmemişlerdir. Sonra biliyorsunuz iyi ve Malik'ten dua istemişlerdir. Bera Radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadis-i şerifi var. O hadis-i şerifte Peygamber efendimiz insanlardan niceleri vardır ki, gariben duruşludurlar, göze batıcı değillerdir. Ama Cenab-ı Allah'a el açsalar, dua etseler elleri boş çevrilmez. Bera İbni Malik bunlardandır diyor. Bera radiyallahu anh'dan dua rica ediliyor. Bera ne olur diyorlar. Allah Resulü senin için böyle buyururdu. Ne olur bu karenin fethi için dua et diyorlar. Enes kardeşi onun, Enes anlatıyor, Bera uzaklaştı gitti diyor, dua edecekti diyor. Dua etti sonra aramıza döndü diyor. Ama ben anladım ki diyor, Bera sadece karenin fethi için dua etmedi, kendi şehadeti için de dua etti diyor. Bera çok yaman, unutulmaması gereken bir insandır. Çok hayırlı bir yiğittir. Gözünü budaktan sakla sakınmayan bir yapısı vardır tam bir savaş kahramanıdır, öyle, öyle diyelim. Hani derler ya, sıcak savaş kahramanı tam o yapıda birisidir. Çok fedakardır, gözünü budaktan sakınmayan birisidir. Yaman savaşının kilit noktası da o olmuştur. Birçok savaşın kilit noktasıdır. Hiçbir ikili dövüşte yenilmemiştir. Çok yaman bir insandır. Bu Bu hadiseler anlatılırken, Diyorlar ki açlık günlerce açlık yaşadıkları da oluyor. Tabii ektiğiniz büyümüyor, çabuk patlıya çıkmıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bataklık bölgede bataklıklar var, oralarda yiyecek bir şeyler arıyorlar. İlk günlerde bu çaresizliğin içerisine düşüldüğünde, araştırıldığında bir çoğal tahıla rastladık diyorlar. Buğdaya çok benziyordu ama bembeyazdı diyorlar. Yenir mi yenmez mi? Çok üzerinde konuşmuşlar. Can hiç karşılaşmadıkları için yenir mi neticede ne demiştir? Bu bir bitkidir. Bitkiler zarar vermediği sürece asıl olan yenmelidir. Yani zehirlemediği sürece yenmelidir. Biz de biraz yeriz, bakarız, tadı iyiyse, yenilmesi, görünüşü güzel. Tayıba her şeyi benziyor. Tadı güzel ise yeriz demişlerdir. Dolayısıyla pirinci pişirmişlerdir. Nasıl pişirdiler vallahi alem. Yemişlerdir ama tadını Anlatan anlatan anlata bitiremiyorlar Demek ki açlık o kadar güzel getiriyor Şimdi biz Mesela buğdayla ilgili olan hükümler Pirinçte yok O yıllarda Bu diğerde pirinçte olduğuna dair Bize hiçbir bilgi gelmiyor zaten Şimdi buğdayda olan hükmü Aynısıyla pirinci aktarırsan ne olur? Kıyas olur işte Aynı özelliklerden dolayı Arpada olanı aktarırsan ne olur? Kıyas olur. Yaşanan hayatın içerisinde biz daha sonraki yıllarda nice meyvelerle, nice sebzelerle, nice şeyle karşılaştık. Helal olma ihtimali olan, haram olma ihtimali olan nice eşyayla karşılaştık. Bütün bunlara var olanın hükmünü aktarıp da buna vermeye ne diyoruz? Kıyas diyoruz. Bunda arayacağımız şey nedir? İlk önce meseleyi Allah'a ve Resulüne döndürmek. Mesela pirinci Allah'ın hükümlerine döndürmeye kalksak ne buluruz Allah'ın hükümlerinde? Şöyle bir ifade. Kulü minettayyibatı buluruz. Temiz ve nezih olan, temiz görünen, görünüşü güzel olan, tadı güzel olan, göze hoş görünen, dile tadı hoş gelen şeyler demek. Pirinç böyle mi? Evet böyle. Resulullah'a döndürüyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu buğday yemiş midir? Yemiştir. Arpa yemiş midir? Yemiştir. Yulaf yemiş midir? Yemiştir. Bu nevi şeylere bakıyoruz ki Rasulullah Ayrıca hadis-i şerifleri de var şeyle ilgili olarak. Yiyeceklerle ilgili olarak. Onun bize öğrettiklerine uyuyor mu? Yediklerine uyuyor mu? Evet. O zaman işte döndürmenin adı budur. Kıyas da nedir? bizden istenen? Allah Rasulü'nün hadisinde Allah'ın kitabında olan şey, meselelere olmayan meselelerin ölçülerek, bitirerek kıyas edilmesidir. Peki yani bunun sünnetten delili var mı? Elbette var. Muaz hadisi birinci delil. Hiç onun için, bildiğiniz için hiç girmiyorum. Muaz radıyallahu arkasından ne diyor? Kitap diyor. Sünnet diyor. Arkasından kendi kanaatim. O kanaati neye göre verecek? Kitap ve sünnete göre verecek. Daha önce söylediğimiz gibi. Şimdi Hasamlı diye bir kabileden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah diyor. Hac babamın üzerine farz idi diyor. Ama babam hac edemeden öldü. Onun yerine ben hacc edebilir miyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Babanın birisine borcu olsaydı onu ödemen gerekir mi diyor? Elbette diyor. Babam boşu göndermek istemezdim diyor. Allah'ın borcu ödenmeye daha hak sahibi değil mi diyor? Allah Resulü, Allah borcunu kul borcuna kıyas diyor ve öde diyor. Ödersen yerine gelirdi gelir diyor. Dolayısıyla kıyasın delilleri daha bundan ötede Peygamber Efendimizin hayatından. Bunun örnekleri kerne kadar Allah Resulü yaptığı için nas olsa da bunun örnekleri olarak ney var? Hayatından bizde de örnekler var. Mesela sahabe kıyas yapmış mıdır? Bu konuda ittifak, kıyas delildir diye ittifak etmiş midir? Evet. Sahabeden gelen kıyas örnekleri tevatür derecesindedir. Yani şöyle diyeyim, bir konuda bir kıyas geliyor ama bu kıyasın o konuda ile ilgili tevatür derecesinde olmuyor. Ama bakıyorsun, şu konuda kıyas yapmış, şu konuda kıyas yapmış, şu konuda kıyas yapmış. Bakıyorsun, 100-150 konu kıyas yapılmış sabit devrinde. Ne oluyor bu sefer? Konular birbirinden farklı olsa bile, kıyas yoluyla hüküm çıkarılabileceğinde ne vardır? Tevatür vardır, ittifak vardır, icma vardır. İşte icma da bir, bir, bir nevi bu, bu, bu olmuş oluyor. Bu da icmanın farklı bir boyutu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an valilere gönderdiği yazıda Allah'ın kitabıyla hükmedeceksiniz, Resulullah'ın sünnetiyle hükmedeceksiniz. Onda bulamazsanız ne diyor? Emsal var mı ona bakacaksınız diyor. Yani sizden önce sahabilerden, alimlerden bir uygulama yaşanmış mı? Onlara bakacaksınız, onların emsaliyle hükmedeceksiniz diye devam ediyor. Bunun örneklerini veriyor ve açıkça ilanını da veriyor. Bu kelale denilen bir insan ölür de çocuğu ve babasından hiç kimse aşağıda yukarıda kalmaz da yan taraflarda kalırsa kelale bu ne deniyor? Kelale üzerinde kıyaslamalarla hüküm verilmiştir. Kelalede kıyas vardır örneklerinden bir tanesi de budur. İcmadan delil dedik. Dört, akli delil diyoruz dördüncüye. Akli delil şöyle genellikle, İslam son dindir. Bir daha ne kitap gelecek, ne de peygamber gelecek. Kıyamete kadar da hükmü bakidir. Maslar ise sınırlıdır. Ne kadar çok olursa olsun, ayet de sınırlıdır, Mustafa'nın arasında yer alıyor, hadisler de sınırlıdır, kaç yıl tutarsa tutsun. Hadiseler ise sınırsızdır. Kıyamete kadar önümze neler çıkacak, neler çıkacak, neler çıkacak. Daha dün bilgisayar satışı yoktu. Daha dün program satışı yoktu. Daha dün kontür satışı yoktu. Mal mı neydir kontür? Yükleniyor hiçbir bir şey görmüyorsun. Telefon ne yükleniyor görmüyorsun. Şuna yükleniyor görmüyorsun. Akbil'e yüklüyorlar görmüyorsun. Akbil neyi satın alıyorsun? Ben bir şeyi satın aldım. 140 lira verdim. Aylık bir iş satın aldım. İçinde hiçbir şey yok. Hiç de ağırlaşmadı. Cebime aynı gülüyor aynı çıkıyor. Bir şeyler satın aldım. Bir sürü satılan nesne değişiyor. Şekil değiştiriyor. Sınırsızdır hadiseler. Sınırlı kaynaklar sınırsız hadiseleri karşılayamazlar. Bunun için kıyasa ihtiyaç vardır. Ve kıyas iyi bir yoldur. Böylece insanın hareket imkanını katlar dünya kadar, çoğaltır ve ufkunu genişletir. Şimdi Kıyas da üzerinde durmamız gereken. Kıyas bir iki şey devam edecek. Biraz da diğerlerine göre ağırcadır. Ama inşallah anlamanızı istiyorum. Oldukça önemlidir. Bu bizim kaynağımızdır. Kıyasın dört erkanı vardır. Dördü de olmadan olmaz. Dört tane erkanı. Temel asılı Aslı vardır. Temeli vardır. Asıl derken şunun için terektir ettim. Çünkü birincisine asıl diyoruz. Bir asıl yazıyorsunuz. İki nokta üst üste, hükmü ayet veya hadiste, bundan sonra ayet ve hadis demeyeceğim, nasıl diyeceğim hep, ayet ve hadis anlayacaksınız. Nasılla belirlenmiş olan, ayet ve hadiste belirlenmiş olan mesele. Başka isimler de var, söylemeyeceğim kafa karışmasın diye. Mesela ne diyorsunuz oraya? Şarap diyorsunuz. Şarabın hükmü Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela şarap diyorsunuz. İki. Fer'a. Hükmü nasla belirlenmemiş mesele demek. İki. Fer'a. Arapçada fer var, re var, ayın var. Ona göre yazın. Türkçe'de Fatsa'nın f'si, erin e'si, Yine eriğin ikinci kelimesi olsan rese, sonra da ayın var. Tere. Hükmü naslarda belirtin, belirlenmemiş mesele demek. Mesela viski. Üç illet. Biz illet diye hastalığa, hastalığını da kötü ihlifaya kullanmaya başladık ama illet asıl hükmün üzerine bina edildiği özelliğin adıdır. İllet dedik mi? Onu tarif ediyoruz. Nas ile konan hükmün verilmesine sebep olan özellik. Ney bu? Buna ne diyeceğiz? Sekir diyeceğiz. Yanına sarhoşluk diyeceksiniz. Demek ki alkol olmak değilmiş. Sarhoşluk vermesiymiş. Sekir diyoruz. Dört. Hüküm. Bunun özelliği de ne? Haram. Ya haramiyet diyorsunuz. Ancak hükmü ikiye ayırmışlardır. Bu yüzden bazıları beşe çıkaranlar var. Hüküm iki türlü, iki tane hüküm vardır. Aynı olsa da, ikisi de aynı olsa da iki tane vardır. Bir tanesi aslan hükmü, bir tanesi feren hükmü. İkisini de haram desek de ayrıdır. Asıldaki ayetle sabittir veya hadiste sabittir diye ki başka bir konuda nedir? Ferdeki ise biz oradan aldık. Aynısını buna da verdik. İşte hatta sabittir. Anlaşıldı? Aslın hükmü de hükmün asıl aslın hükmü nasıl sabit olan hüküm diyoruz. Hükmül fer'a ikincisi kıyasla sabit olan hüküm diyoruz. Anlaşıldı? Kıyasla İcma ile de nasla sabit olma yerine icma ile de sabit olabilir. Nadir olmakla beraber sabit olabilir. Dolayısıyla biz icmada, icmada geçmiş diyelim ki sahabe bu konuda ittifak ettiler. Biz orada ittifak eden hükme alıyoruz. Şartlar buna uyuyor. Getirip buna da aynı şekilde onu da koyabiliriz. Nas, tekrar ediyorum. Kıyas naslara ve icmaya dayanırlar. Yalnız başına hüküm değildirler. Onu ayrıca belirteceğim ben inşallah. Şimdi demin şarapla ilgili olarak verdim. Ben ayeti bir daha tekrar ediyorum inşallah üzerine Bir iki tane vereceğim ben. Örnek vereceğim. Ayet-i şimdi May'de 95'i okuyorum. Estaizu <gülüyor> billah. Ya eyyuhel lezine amenü ey iman edenler innemel hamru şarap. ilk o geliyor biliyorsunuz ayette. Şarap. Ney? Kumar. ''Vel ansabu dikili taşlar, vel ezlemu fal okları, ritsun min amelî şeytan, şeytanın amelinden olan pisliklerdir, necasetlerdir.'' diyor. Rezil şeylerdir diyor. ''Fecteni buhu, onlardan uzak durun, leallekum tuflihun, ola ki felaha erersiniz.'' diyor. Yine Maide 91. ayette de bunları zikrettikten sonra Rabbimiz fehel entum müntehun diyordu. Son verdiniz mi? Bıraktınız mı? diyordu. Ayet-i Kerime bitince hatta Hazreti Ömer ne diyor? İnteheynâ ya Rab diyor. Son verdik diyor. Tamam. Her şey bitti. Şimdi buradaki son verdiniz mi? Onlar şeytanın amellerinden pisliktir, nefret ettirmek içindir. Ama feçtenibuhu uzak durun emirdir, haramiyet ifade eder. Bunların hükmü haramdır. Şimdi ayet-i kerimede ah, nedir? Şarap asıldır. Ona kıyaslanan viski nedir? Ferah'dır. İllet nedir? Sekirdir. Hüküm Aslan hükmü nedir? Haramdır. Dolayısıyla fer'in hükmü nedir? O da haramdır. Şimdi pekala bundan sonra hikmetini arayabilir miyiz? Araştırabilir miyiz? Elbette. Bu ayrı bir konudur. Hikmet ayrı bir konudur. İlletle hikmet zaman zaman iç içe girer, birbirine karışabilir. Ama daima illet bir tane olur. Hikmet birden fazla olabilir. Mesela sebep olarak illet olarak Cenab-ı Allah innema yuridu şeytanu an yuqi'a bainakum al-adawe ve'z-zala ba'da fil Şeytan içkiyi kullanarak sizin aranıza düşmanlık, buz sokar. Buz sokmak için kullandığı aletlerden güçlü aletlerden birici de nedir? İçkidir diyor. Tabi dağılan yuvalar, kaybedilen servetler, kaybedilen akıl insanın kendi kendini diğer insanlar içerisinde küçük düşürüsü, çocuklaşışı, delirişi, deliden daha berbat oluşu, maskaralığı, onur yitirişi hepsini bir sürü sayabilirsiniz. Ama hepsi bundan öte daha çok katle varıncaya kadar, rezilliklere varıncaya kadar bir şey imkanı yan yana sıralıyor Cenab-ı Allah ve bizi böyle bir fırsatı şeytanın eline böyle bir imkanı vermeden uzak durun diye de ikaz ediyor. Ancak biz bunda hissediyoruz ki şarabın verdiği boz, o adalet duygusu şarabın kendisinden kaynaklanmıyor. Hani derler ya zıkkım, şişenin içerisinde durduğu gibi durmuyor diye. Nereden kaynaklanıyor? Verdiği sarhoşluktan kaynaklanıyor. Biz araştırıyoruz, Mesele o değil. Ondan gidiyoruz. Verdiye sarhoşluğa doğru varıyoruz. Ha diyoruz işte. Asıl illet budur diyor o zaman. İllet aramanın yolları var. Bunun üzerinde duracağız. Ama ayıklama yolu da bunlardan bir tanesi. Bakıyoruz. Önümüzde diyelim ki şarap var. Bu işte falan yeri üzümünden yapıldı. Hayır. Bu olamaz. O üzümden tane olarak da yiyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Siyah üzümden yapıldı. Hayır. Bunun da özelliği olamaz diyorsun. Çekirdeksiz üzüm yapıldı. Hayır. Şunun bağından yapıldı. Hayır. Sadece suyu üzüm suyu olduğu için hayır. Üzüm suyunu içiyorsun. Hiç de sarhoşluk vermiyor. Geliyorsun, geliyorsun. Veya kötülüğe sebep olmuyor. Gıdalandırıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ayıklıyorsun. Şu olamaz, şu olamaz. Geriye ne kalıyor önünde? Geriye kalan sarhoşluk verme vasıfı oluyor. O zaman diyorsun ki illet işte budur diyorsun. Bu ayıklama yöntemlerinden bir tanesi. Bunun örneklerini inşallah ileride tekrar göreceğiz. Şimdi tekrar geliyorum. Bu nasla bunun gibi bulmayan viskiydi, vodkaydı, rakiydi bir aydı ve benzerileri Ne diyoruz artık? Ter diyoruz, mahis diyoruz. Şimdi fal oklar. Diğer falları buna teşbih ediyoruz. Benzetiyoruz çekilişleri. Kumar ve diğer kumar çekilişlerini ona benzetiyoruz. Bahis de bir kumardır. Ondan sonra bakıyorsun. piyango ne diyeceksin? Adı milli bile olsa, devlet bile yapsa nedir? Haram haramdır. Loto, Toto, şimdi sana ne, bana ne devam ediyor? Gidiyor artık. İş uzaklaştı, dalları, boyutları. Dallanda bu. sen de köşeyi dönersin. Herkes çalışarak, alın teriyle değil, köşeyi böyle dönecekler. %90'ı böyle dönüyor. Hatta köşeyi dönenler de sonra böyle dönüyor. Şu ana kadar milli piyango'dan para kazanıp da, Loto'dan, Toto'dan paraya kazanıp da, sonunda kendine düzgün bir hayat kuran birisi tanınmıyor. Hepsi çoğu daha sonra keşke hiç elime geçmeseydi diyen, çünkü bir de yokken zaten ziyan yok. Öyle gidiyorsun, yüksel gidiyorsun, var olanı kaybedip de enayilik işlemek ayrıca adamın, ikinci bir defa insan ciğerini yakıyor. Şimdi bir başka örnek vererek, burada noktalayacağım nasıl bu, bir kıyas örneği, başka kıyas örneği veriyorum, çok daha net olacak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı zamanda edep inceliğini ifade eden bir hadis-i şerif bu hadis-i şerif. İzâ kuntum thelâfeh Eğer üç kişi iseniz felâ yetenâca itnâni iki kişi kendi arasında fısıldaşmasın diyor. Çok önemli. İki kişi kendi arasında fısıldaşmasın. Dûne sahibihime Arkadaşlarını dışarıda bırakarak. فَاِنَّ ki يُحْزِنُهُ Bu onu üzer diyor. Bu onu darıltır. Gönlünü kırar. Kendini itilmiş hisseder. Yaralar diyor. Bu İslam edebine muhaliftir. Son derece yanlıştır. Anlaşıldı? Toplum kalabalık olunca 10 kişi var odada 20 kişi. O zaman iki kişi özel konuşabilirler. Bunu da çok Allah, Çünkü odanın kendine ait bir hakkı vardır. Herkes fısıldaşırsa olmaz. Ama Üç dört kişi bile olsa yani o bir kişiden başka kişiler olsa <gülüyor> o zaman çok o ona o ona hamle eder bir şey demmez. Ama üç kişiden ikisi konuşuluyorsa üçüncü beni dışladıkları bu konu nedir? Niye böyle yapıyorlar? Kendisini üzer gönlünü rencide eder. Demek ki beni arkadaş olmaya layık görmüyorlar konumuna getirir yaralar. Bu İslam'da mekruhtur doğru değildir. Bu düşüncesizliktir edep azlığından sayılır Allah Resulü ikaz ediyor şimdi iki kişi fısıldaşmıyorlar gayet yüksek sesle konuşuyorlar ama arkadaşların anlamadığı ikisi de diyelim ki İngilizce biliyor İngilizce konuşuyorlar Kürtçe biliyor Kürtçe konuşuyorlar Lazca biliyor Lazca konuşuyorlar başka dilden Arapça biliyor Arapça konuşuyorlar arkadaşlar orada bunun hakkında değil Hazreti Şerif ne diyor gizli konuşma fısıldaşmasınlar diyor pekala fısıldaşmıyor da başka dilden konuşuyor. O arkadaşın anlamadığı bir başka dilden konuşuyorlar. Bu nedir? Aynı, hükmü aynıdır. Hükm aynıdır. Alın size kıyas. Çok açık, net ve berrak bir kıyas örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu da kırar, bu da rencide eder. Hatta öyle demeyelim, diyelim ki 10 kişi bile bir araya geldiğinde, diyelim ki bizim aramıza Mekke'deyken sokulur, Gelir Arap, Lübnan'lı, Suriyeli arkadaşlardan bir tanesi oturdu mu hepsi Arapça konuşmaya başladık. Öbür türlü Türkçe kaynatırken iş değişirdi. Niye? O arkadaşı dışlanmış kendini yabancı hissetmesin diye. Bu hele de diyelim ki 3 kişi olduğunuz zaman siz aranızda durmadan Türkçe konuşuyorsunuz. O adam da oradan doğru bakıyor. Bu doğru değildir, bu yaralayıcıdır, bu kırılcıdır. Üstelik o dili biliyorsunuz. Şimdi burada asıl nedir? İki kişinin üçüncü kişinin yanında fısıltı ile konuşmalarıdır. Asıl. Şimdi oturtuyoruz. Burada asıl nedir? İki kişinin üçüncü üç kişinin bulunduğu bir meşte iki kişinin üçüncünün yanında fısıltı ile konuşmaları asıldır. Fer' nedir? Yabancı dille konuşmalarıdır. Birincisi fısıltı ile konuşmaları İkincisi yabancı dille konuşmaları aynı şekilde. İllet burada nedir? Arkadaşın üzüntü duyması, itilmişlik hissetmesi, gönül kırgınlığı. Bunun hepsini ifade etti o bana öyle diyelim. Ay hadiste geçtiği için üzüntü diye kısaca nokta nokta diye söylersek daha iyi anlaşılır. Hüküm nedir? Yasaktır. Doğru değildir. Yasaktır. Dolayısıyla yabancı dille konuşulması da nedir? Yasaktır. Olması gereken budur. Kıyas işte biz buna diyoruz. Bu hükmü olmayan bir meseleye aktarmaya diyoruz. İnşallah hücciyet değerine gelince kıyasın fukahanın kahır ekseriyetine göre kıyas şer'i ameli hükümler için delildir. Dördüncü sıradadır. Tamam sıralamada dördüncüdür. Geçmiş alimlerden Nazam'a göre, Nazam'ın çok şahsi fikirleri vardır, zahirilere göre ve şiilerden bir kısmına göre delil değildir. Ama kahır ekseriyete göre, tekrar ediyorum, biz de neredeyse çok defa burada tam yüzde yüz icma var dememize rağmen dördüncü delil olarak bunda ittifak veya icma vardır ifadelerini kullanan birçok alim var. Evet, inşallah Bundan sonra da kıyasla ilgili bilgilerle paylaşacağız. Kıyasın şartlarını konuşacağız. Fer ile ilgili şartlar var, asılla ilgili şartlar var, illetle ilgili şartlar var. Bunun üzerinde ve illet hakkında bilgiler vereceğiz. Birkaç dersimizi kıyas alacak. Çünkü usulü i fıkh'ta temel konu nedir? Kıyastır. Tamam? Noktaladık burada. Tamam. Şimdi soracak sorunuz varsa on üzerine gideriz. Evet. Bir da Tamam. Geçtiğimiz hafta İhsan Süreyya Asırma hocamız kendi programlarından dolayı derslere devam edemeyeceğini ilan etmişti. İnşallah biz bu dersleri kaldığımız yerden Aydın Talay hocamızla devam edeceğiz. Bugün saat 2'de Hazreti Ömer ve Fetih Hareketleri diye saat 2'de dersimiz olacaktır. Elhamdülillah boşluk vermiyoruz. Bilginize. Aydın Talay hocam hakkında bilgi versen. <gülüyor> o, kendisini tanıtacaktı hocam geldiği zaman. Bana geldi hocam ben Aydın Talay dedi. Benim de bir dayı oğlu var Aydın Kalay. Aynı adı. Yıllar olmuş 20-30 yıl olmuş görmemişim bakıyorum bakıyorum yine benzetemiyorum. Mer Kalay değil Talaymış eski Van Belediye Başkanı çok e, iyi bir insan İnşallah Özel Efem'de konuşma yapan hocalarımızdan bir tanesi İnşallah Haydi. Yine sigara konusu var. Sonunda bu sigara içenleri keseceğiz rahat edeceğiz. Hı. Evde Biblo. İnsan veya hayvan figürü ve resim aile fotoğrafla bulundurmanın hükmü nedir? Şimdi gelelim. Resimciliğin hiçbir türlüsü doğru değildir. Ancak resimde asıl haram olan onu tazim makamına çıkartma, duvara asma, büyütme ve benzeriyedir. Albümlerde bulunmasında inşallah fazla bir sakınca yok diyelim. Şey olarak çok resim düşkün olmak doğru değil, çok mahsur yok. İhtiram görmeyen bir makamda da mahsur yok. Bunu şundan çıkarıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerine girdiklerinde geri adım atmıştır. Ayşe validemiz neden diye sorduğunda duvardaki resmi, bez üzerindeki resmi göstermiştir. Biz duvarlara hatta bir başka rivayete duvarlara süslemekle meamur değiliz. Süslemek zorunda değiliz. Ayşe valdemiz onu oradan aldım diyor. Daha sonra minder yaptım diyor. Ona seslenmedi diyor. Tazim makamından yerde ayak altına iniyor. Resim, canlı resimleri genelde doğru değildir. Resmi vitrinlere koymak çok doğru değildir. Bir de belli oranda resimler aile mahremiyeti de taşırlar. Herkese göstermenin bir manası da yoktur ama giderek modalaşıyor. İşte vitrine koymalar, şunlar bunlar. Biblioların içi hiç yeri yok. Çok güzel şeyler var. Hem manzara resimleri olarak güzel şeyler var, hem sanat eseri olarak çok güzel hazırlanmış nesneler var. Onları kullanma. işte geyikti, ayıydı, şuydu, buydu, kediydi, bilmem ne biblolarına, hele de insan şeylerine hiçbir şey lüzum yok ve doğru değildir. Haramiyet derecesinde tazimet, tazim makamına ulaşmadığı sürünce haram demiyoruz. Tekrar ediyorum. Ama çok doğru değildir. Hele kıble istikametinde olması ayrıca doğru değildir. Tamam. Sigaraya gelelim. Sigara konusunda alimlerimiz neden icma etmiyorlar? Sigara içen arkadaşlarımıza bırakın dediğimizde %70 hoca haram, %30 mekruh diyor. Biz o yüzde danız, danız diyorlar. Kendilerine yol arıyorlar. Kendilerine yol alıyorlar. Doğru. Yüzde danız ifadesi yanlış. Esasen sigaranın mahzurlu olduğu konusunda alimlerin ittifakı var. Yeni yetmeleri kastetmiyorum. Alimlerin ittifakı var. Sadece fark şuradan. Hanefiler usulden kaynaklanan, temelden kaynaklanan bir fark var. Hanefiler ayetle sabit olmayan bir şeye haram demiyorlar. Onun için tahrimen mekruh diyorlar. Tahrimen mekruh haram derecesinde mekruh demektir. Ameli olarak haram demektir bilesiniz. Tıpkı vacip ameli farz olduğu gibi ameli haram demektir. Ancak Hanefiler şunu diyorlar, farkı nereden kaynaklanıyor? Farkı şuradan kaynaklanıyor. Tahrimen mekruh olan bir şey, bir şey helaliyet iddiasında bulunsa onu küfürle itham edemiyoruz. Çünkü ayet, ayeti inkar manasına gelmediği için. Ama şarabı mesela bir insan dese ki helaldir, küfürle itham edilir, ayeti inkar manasına geldiği için. Böyle değerlendirdiği için, bu açıdan baktığı için Hanefi alimleri, onun için ayetle sabit olmayan veya mütevatir derecesinde sabit olmayan şeylere haram veya farz ifadesini kullanmazlar. Bundan kaynaklanıyor. Yoksa mahzurunda ittifak vardır yüzde otuz mutluz yoktur. Anlaşıldı? Şimdi içki içenler, içki içenler diyorum, sigara içenler kendilerine bahane uyduruyorlar. Hani günahsa yakıyoruz, sevapsa içiyoruz, karan Kabil'ler. Onlar hikaye, hikaye işler. Bal gibi onlar da biliyor, herkes de biliyor bu işin. Bir de sigara içildi mi şunu biriniz, bir, irade zayıflığı kesinlikle var demektir, bu kusurdur. İki, sigara içi işte havalı, bilmem hava atmaya çalışıyor, bilmem de fazlalık gibi görünmeye çalışıyorlar. Hayır, sigara içmeler eksiklikten ve eksiklik duygusundan kaynaklanır, onu sigarayla örtmeye çalışıyorlar. İşte şöyle görünmeye çalışıyorlar, eksiklik duygusudur. Ne edin edin, kaldırın, atın, irade meselesi, iradenizin güçlü olduğunu gösterin. Bir kişinin müstehit olduğuna kanaat edebilmek için gerekli şartlar nelerdi? Uhu. <gülüyor> İnşallah buna ayrı bir zaman ay ay ayıralım. Şeylim bir hafız olacak Kur'an-ı. Ne, Allah neler buyuruyor her şeyi bilecek. Tamam? Allah'ın buyurduklarını bilmiyor, ihtiyat iddia ediyor. Arasa kitapta bulurmuş. O hüküm önceden verdiği hükmü ne olacak. Bir de sadece bilmek yetmiyor. Zikzaklarını da bileceksin. Acaba geri planda delili var mı? İmam Şafii Hazretleri'nin bir sözünü hatırlıyorum. Ben onu yazmadığım için pişmanım gördüğümde. Bunu elde edebilmek için diyor. Acaba var mıdır Kur'an'da diyor. 300 kere Kur'an'ın baştan sona taradığımı hatırlıyor. diye hatırlıyorum diyor. Şimdi bazı delil direkt olmuyor. Daha önce söyledim. Müşriklerin İslam öncesi kendi aralarında yaptıkları nikah, İslam'ın da geçerli midir? Bunun delili nedir biliyor musunuz? Cenab-ı Allah'ın ''Vem ra'etuhu hammâletel hatat'' diye ''Ebu Leheb'in hanımına Ebu Leheb'in hanımı'' diye ifade etmesi. Hüküm ifade edilmez zannediyor. Bu ayetler ahkem ayeti değil. Ama ayette hanımı da diyor. O odun taşıyan hanımı da diyor. Hanımı ifadesini kullandı diye ne oluyor? Niye Firavun'un hanımına da hanımı dediği için İslam öncesi doğru olmasa da temeli İslam'a uygun olmasa da akdedilen karşılıklı rıza beğeni akdedilen bir nikaha İslam'a geldikten sonra da meşru gözüyle bakılıyor. O çocuk o nesepten kabul ediliyor. İslam'dan sonra Allah'ın adıyla olmalıdır. Ayrı. Nereden ne türlü hükümler çıkıyor bir bilseniz. Onun için inşallah ileride tekrar bakacağız. Nazam mutezilen bir mensubu olduğuna göre kıyası neden akli delil kabul etmemiştir bir ha, bu, da, bu da uzun zaman üstü inşallah ayrıca mutezileyle ilgili ben zaman dilimi inşallah ay ayırayım ee, dolayısıyla o sadece akli delil değil o sadece kıyas etmeden de akıl bunu bulabilir kanaatinde de çok farklı bir bakış açısı var bir ayetin hükmünü inkar etmenin küfür olduğunu öğrendik Hemen arkasından sözümün peşine geldiğine hikmetse. Peki hocam bir kimse sıhhatinden emin olamadığı bir hadisi kabul etmemesi durumunda hüküm nasıl olur? Yani gerek iyi niyetli olarak kendi meşrebine ya da fıtri yapısıyla bağlaştıramadığı için Resulullah böyle söz söyleyeceğini zannetmiyorum dese veya işine gelmediği için yok böyle şey olur mu diye söylese bunun vebali var mıdır? Bilgilendirebilir misiniz? Bu da ciddi bir mesele esasın. Yerinde de bir soru. Ama e, özetlemek zorundayız e, cümleyi. Şimdi bir şuradan başlayalım. Hadisi bütün olarak delili, delil olmasını inkar küfürdür. Yani hadis şer'i delil olamaz demek küfürdür. Tamam. Çünkü Cenab-ı Allah Resul'e itaat edin diyor. Çünkü Cenab-ı Allah, Allah Resul'ü bir konuda hükmettiyse kalbinizde en küçük bir çizik bile duymayacaksınız diyor. Çünkü Cenab-ı Allah, Resul neyi emrederse yapın, neyi yasaklarsa uzak durun diyor. Bunu ifade eden bir sürü ayet-i kerime var. Genel manada hadis inkarı, hadisle amel inkarı küfrü gerektirir. Ama bunun içinden bir konuyla ilgili hadisi inkar edilmişse, hadis mütevatir ise gene küfrü gerektirir. Tamam. Hadisi birinci duyan insan, yani Allah Resulü'nün direkt ağzından duyan insan inkar etse küfrü gerektirir. Çünkü o kesin biliyor ki bunu Resulullah söyledi. Ama uzaktaki insan haberi ahad. Araya insan girmiştir. İnsanlar girmiştir. Doğru olan özü sözü doğruysa fika ise bu insanlar amel etmektir. Ama biz buna ne derini diyoruz? Zanni delil diyoruz. Zannı galip ifade eden deliller diyoruz. Her şeye rağmen devrede beşer var. Ben bununla amel edemiyorum derse bunu kusur olarak çiziyoruz ama küfürle itham edemiyoruz. Çünkü içeride beşer var. İnsanlık hali var, şu var, bu var. Doğru bulmuyoruz, zararlı buluyoruz. Çünkü bunu inkar edersek dinin birçok temelini kaybederiz. Hatta sadece bunu değil, birçok şey vardır böyledir. Daha önce benzetme yaptım. Şahitlik müessesesini bütün dünya kabul etmek zorunda. Hukuk çalışmaz, mahkeme çalışmaz, dünya çalışmaz. Çok büyük problemler çıkar. Ama diyelim ki beş tane şahit bir konuda ittifak edip de gelin şu adamı içeri dıkalım diyemez mi? Der. Ve bunu çok ustaca başaramazlar mı? Başarırlar. Hakimin görevi de doğruyu tespit edebilmek. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği önleyebilmek. Bununla yükümlü hakim de zekasını kullanacak, pratiğini kullanacak, tecrübesini kullanacak ve kullanacak. Hani hoca efendinin birisine gelmişler, Hocam demişler vazdayken böyle böyle kümesimize girmişler tavuğu çalmışlar. Ben kimseye yakıştıramadım, söyleyemiyorum. Siz insanlara ikaz edin. Merak etme oğlum demiş. Ben onu şimdi bulurum. Konuşmanın sırasında hoca konuşmaya başladıktan sonra bakın demiş arkadaşlar neler oluyor. Adam gidiyor filanın kümesine tavuğu çalıyor. Ondan sonra utanmıyor, dikkatli etmiyor. Sarının arasında, çeşenin arasında da tavuğun tüyü kalıyor diyor. Adam elini bir atmış sen gel bakayım buraya. Demiş. Gel bakayım buraya. Şimdi ondan sonra Mevla zeka vermiş. Pratik zeka ediyor gidiyor. Onun görevi de bu. Bu olacak. Ama beşer beşerdir. Yanılma daima yanılgı açıktır. Onun için bu küfürle itham etmiyoruz. Ama bu kusurdur. Bu sık yapılan bir hadise ise zaaftır İkaz edilmelidir. Çünkü sıradan bir zaf haline gelmiyor belli noktalarda. Evet. Evet. Üzerine çok şey söylenebilir. Muradın anlaşıldığını ümit ediyorum. Şu kısayım okuyayım, uzunum mu diye bakıyorum. <gülüyor> Samet medresemizde, maal dersimizde bir la, lafa karışıklığımız oluştu. Bizlerin sorularımızı konunun uzmanı olmayanlara sorma gibi bir alışkanlığımız var. Vaka sorusundaki ona ancak temiz olanlar dokunur şeklindeki ayeti bize açıklar mısınız? Cünüp olan, abdetsiz olan, hayız olan vs. Kur'an'a dokunabilir mi? Bu konuda icme oluşmuş mudur? Kur'an'ı abdestli olanlara dokunabilmesi hükmü ayetteki duruma verilmiştir? Bu konuda son noktaya koymanızı rica ediyorum. Allah razı olsun. Geldik yine uzun meseleye. Bir. Kısaltayım ama ben bir ara vaat ettim galiba. Bununla ilgili nasları yazdıracağım diye vaat ettim. Ama yani sık sık soruyu söyleyeyim. Sonra inşallah bir ara nasları getireyim ben size yazın. Çünkü sıkıntı günümüzde büyümeye başladı. 1. Ayet-i Kerime'de لَا illa اِلَّا mutahharun kelimesi levh mahfuzdaki Kur'an'a aittir. Siyak sıkı bak takip edilirse bu olduğu anlaşılır. Oradaki tahirlerden muratlar da meleklerin olduğu her meleğinde değil belli bir seviye rütbe olarak yüksek meleklerin olduğu anlaşılıyor. Ayet-i Kerime'nin ön tarafında fi اِكْتَابِ مَكْنُونَ فِي لَوْحِ mahfuz ayeti ifadeleri de diğer ayetlerdeki bunu gösteriyor. Ancak bununla hiç mi ifade edilmez, istitlal edilmez? Evet edilmiştir. Nasıl edilmiştir? Madem levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim özel bir muamele görüyor, özel bir itina ve dikkat görüyor, yeryüzündeki da oradaki gibi diğer kitaplarla aynı tutulamaz, özel bir muameleye ve ihtirama layıktır denmiştir. Buyur. Bu açıdan kıyas, kıyası delil. Ama öbür açıdan geliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yemen'e gönderdiği valilere Kur'an-ı Kerim'e ancak tahir olanı dokundurun diyor. Anlaşıldı? Yine aynı şekilde sahabilere bu nevi tembihler var. Misal olarak söyleyeyim ben size. Selman radıyallahu anh sonraki yıllarda çevresinde bulunan sahabiler Allah Resulü'nün sahabisi gelmiş aralarına o zaman Selman radıyallahu an hem önceden uzun ömürlüdür hem sonradan uzun ömürlüdür. Selman radıyallahu an gibi Allah Resulü'nün yanında yer almış bir insan var aralarında. Onun ne kadar kıymetli olduğunu o beldede siz düşününüz. Çevresini sardık diyor anlatan ravi. Selman radıyallahu anh'a sorular soruyoruz diyor. Selman radıyallahu an bizden izin istedi. Gitti, ihtiyacını giderdi, gerisin geri geldi. Biz kendisine dedik ki, Ey Resulullah'ın dostu, sahabisi, keşke abdest alsanız, çünkü biz size ayet de soracağız. Selman radıyallahu anh buna ne cevap veriyor? Bakınız almaması bile abdest almaması bile kıymet ifade ediyor. Ne cevap veriyor? Ben size musafı tutmayacağım diyor. Hafızamdan okuyacağım diyor. Bir insan hafızasından okur diyor ama Musaf'ı tutamaz diyor. Anlaşıldı? Arkasından ravi diyor ki, sorduğumuz ayetle ilgili bütün sorulara cevap verdi diyor. Biz ne sorduyorsak cevap verdi yani ayeti de okudu diyor. Bu nereden çıkıyor? Demek ki ezbere ne olur? Abdestsiz bir insan ayet okur ama elle tutamaz. Bunun daha örnekleri var. Yani inşallah dediğim gibi ben yazdırayım. Asıl bu konudaki deliller öyle diyeyim hadis-i şeriflerdir. Ayet-i kerime bu konuda dolaylı delildir. Ama ayet-i kerimenin ifadesi üstü bu düz olunca ona ancak nezik ve temiz olanlar dokunabilir tık diye kullanılıyor. Neden dolaylı olsa da şimdi bu yolları açıyorsunuz kelimenin sonunu kullanıyorsunuz. Bu bizim dilimizde de vardır. Birisiyle hani Yolda giderken iki arkadaş, bir tanesi bugün gökyüzü bulutlu demiş. Öbürü sen bana nasıl hakaretsin? Başlamış kavga. Ya hakaret etmedim ya demiş. Gökyüzünde bulut var. Bulutu söyledim. Ya demiş o bulut birleşir. Sonra yağmur yağar. Yağmur yağınca yerde gölcükler oluşur. Gölcüklerde de ördek yüzer. Adamın adama, lakabı ördekmiş. Sen bana ördek demek istedin diye kavga çıkartmış. Gökyüzündeki buluttan bilmem nereye bağlı. Şimdi bunu bilen birisine Gökyüzünde bulut deyince hemen anlar. Niye? Sistem biliyor. Bunun için kullanılıyor veya yazılıyor yoksa birinci delil o olduğu için değil. Nitekim nerede gördüm? Lalele Kütüphanesi'nin kapısında. Ne yazıyor? Fîhe kütübün gayyimeh yazıyor. Orada son derece kıymetli kitaplar var demek. Bu kütüphanedeki kitapları anlatmıyor ki. <gülüyor> Ama oraya çok yakışmış. O da tutmuş oraya onu yazmış. İçeride de kıymetli kitaplar var manasına, yoksa ayetteki murat, laleler kütüphanesindeki kitaplar değil. <gülüyor> Anlaşıldı. Özet olarak onu söyleyeyim, inşallah ayrıca ben size bu konuyu da bir, bir ara, veya inşallah gelecek ders not alayım, bunu da cebime sokayım. İnşallah onları getireyim, yoksa bu değil. Bir arkadaş bir şey diyecek zannediyorum burada. Bu rivayet gelmiyor, yani Ayşe validemiz şu, şu geliyor, şu geliyor, yani Resulullah benim kucağıma yaslanarak, adetliydim kucağıma yaslanarak Kur'an-ı Kerim okudu diyor. Yani e, dolayısıyla okuyan peygamber efendimiz adetli olan o, bunda sıkıntı yok. Yani adetli bir kadınla yemek yenir mi yenir, aynı kaptan su içerir mi İçir, şöyle ölürüm bunlar hepsinde sıkıntı yok. Ama yani Kur'an-ı Kerim okuduğuna dair bir rivayet gelmiyor bize. Ayrıca adetli ve şeyle ilgili ayrıca, ayrıca söyleyeceğim. O sorunun içerisinde vardı galiba adetli de yani verilen bilgiler, kaynaklarımızda bilgiler doğrudur. Adetli bir kadın ancak bir zikir manasına, dua manasına okuduğu şeyleri okuyabilir. Yatarken okuduğu, gula'udu, rabbil nas gibi, fatiha gibi, ayetel kürsü gibi ve dua ayetlerini okuyabilir ve bu niyetle ok okumalıdır. Onun dışında Kur'an okuma niyetiyle okumamalıdır. Hafızlık yapanlarla ilgili konuyu ayrıca konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bununla ilgili. Evet. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ya da meal niteliğinde bizim bildiğimiz manada, manada Sırf eğer meal ise içerisinde Kur'an-ı Kerim'in kendisi yoksa buna Kur'an diyemiyoruz. Kuran ayetleri de varsa dokunulmamasını tavsiye ediliyor. Dokunulmaması tercih ediliyor. Evet. Müslüman olmayan bir Müslüman olmayan, e, Müslüman olmayan birisine gereken ihtima, ihtimamı göstererek riayet ederek Kur'an-ı Kerim verilebileceği, hürmet edeceği biliniyor ise kazanmak için tıpkı çocuğa da veriyoruz. Çocuğa da verdiğimiz gibi verilebileceği kanatı ilim elince daha yakın. Evet. Ama ihtiram etmeyecekse, küçük gözle bakacaksa, küçümsemeyse, turistik niyetliyse doğru bulunuyor. Evet. Evet. Her ne kadar söylenebiliyor. Bunlar şöyle dokunul diye. Anlatsanız anlıyorlar, alıyorlar. Hazreti Ömer'e gusül bile ettirmiş Fatıma. Evet. evet. Delillerden bir tanesi de o. Miydi hocam? Buyur yok değil ayete şuna da dokunamıyoruz deriye yazılıydı büyük ihtimalle Taha suresinin ilk ayette kerimelere büyük ihtimalle deriye yazılmış olduğunu anlıyoruz biz onun çünkü Fatıma radıyallahu ha onu saklıyor ee, saklayış şeklinden şundan bundan anladığımız deri olduğudur o andaki ona, ona dokunulmasını şey yapıyor bu sadece Kur'an aynı zamanda diyelim ki şuna saf baştan aşağı ayet yazılmışsa buna da dokunamıyorsunuz sadece şeyle ilgili değildir evet Babam haç için lazım gelen şartlara sahip fakat bize ben öldükten sonra size benim yerime gidin diyor. Hükmü nedir? Kendi gidecek. Var mı öyle yağma? Daha hayattayken sipariş veriyor. Bir de şu vardır. Kendi hacca gitmeden, oğlunun hacca gitmesinden razı olmazlar. Niye? Babasından evvel hacca gitti denmeyecek. Eğer oğlan giderse millet babasına ne der? Şey olarak, kalk, kalk, kalkacak, gidecek. Öyle yağma yok. Bir hoca efendiyle konuştur. İnşallah hay hayıra vesile olur. Babalar bazen tuhaf oluyor. Çocuklar da tuhaf oluyor da herkesin bir tuhafliği Ya Yahu cariyeler gelmiş gitmişler. Niye soruyorsun artık? <gülüyor> Günümüzde cariye mariye yok. Evet. Bu bayağıca uzunca şey yapan bir konu. Belki bir ara yeri gelirse inşallah paylaşalım. İyiyim. Bankaların maaş protokollerine karşılık verdikleri parayı çocuğumun yurt parası olarak kullanabilir miyim? Bu paranın size dönmesi doğru değil. Bu parayı başkaların fakirlere mahzurlu yoldan gelen paranın gideceği yer tasadduktur. Bunu daha evvel söyledik. Şunu da söyleyeyim yani ben emanet olsun diye söylüyorum. Bu aynı soru ekranda Cevadakşı hocaya söylendi. Cevadakşı hoca kitap karıştıran ilmi irfanı yerinde olan bir insandır. Bu paranın alınabileceğini söyledi. Alınabileceği söylerken temel teşkil ettiği şey şuydu. Bir insan borcunu fazlasıyla ödeyebilir mi? Evet ödeyebilir. Öyle bir dar anımda, öyle bir sıkıntılı anımda bana para verilmiş ki ben onunla onurumu kurtarmışım, şahsiyetimi kurtarmışım, kırılmayı önlemişim. Çok şey olmuş olabilir küçük meblalar. Daha sonra öderken Allah'ın bu bana bin lira verildi ama bu yüz binlik bir işe yaradı. Evet şey yapıyorum, bunu ben fazlasıyla ödeyebilir miyim? Şükranın da ifadesi puçaiz, ödenebilir. Ama bu kesinlikle borç verin tarafından beklenilmemeli, ön bir anlaşmaya, imaya dahi dayanmamalıdır. Bunu şunu buna dayanarak bu önceden anlaşmalı değil, banka bunu kendisi veriyor, ikramiye mahiyetinde veriyor, işte bana ya da teşvik mahiyetinde veriyor, Dolayısıyla bu alınabilir dedi. Ancak biz alınamayacağı kanatını taşıyoruz. Çünkü bu beklenti ve biliniyor. Banka para kendine yatırılsın, başkasına faiz vereceğime buna daha az promosyon vererek, bilmem ne vererek ben bunu hallederim diyor. Bu yatıranlar tarafından, maaşı oradan alacaklar tarafından, herkes tarafından biliniyor. Hatta daha önce bunlar dairelere veriliyordu tüketici haklarıydı, şuydu, buydu, bilinen neydi, bu dava konusu oldu. Şahısların kendisine, onların parasının nemasıdır, daha doğrusu faizdir. Neden siz alıyorsunuz denildi. Şahısların kendine ödenmiyor başlandı. Bu perde gerisine doğru gelince beklentilidir, faizdir. Faiz olduğu kanaatını taşıyoruz. Faiz olduğu sürece de mahzurlu bir paradır. Mahzurlu parayı kişinin kendinin kullanması doğru değildir. Dolayısıyla bunu Çevresindeki fakir insanlara, muhtaç insanlara vermesi doğrudur. Mahzurlu gelen paranın tasihihi mümkün değilse, tasihihi mümkün ne demek? Ben birisinden gasp ettim parayı. Doğru olan nedir? Ona geri ödememdir. Tasih böyle olur. O da mahzurlu yoldan gelmiştir. Ama bunda geri vermem demek, bankayı beslemem demektir. Ali gül ala, hoşuna hoşuna gider cebine de atar. Böyle olması yerine nedir? fakireye, fukaraya tasattık edilmesi doğru olandır. Bu şekilde kullanılması daha doğru, daha yerindedir. Faydası kendine, çoluk çocuğuna dönmemeli. Bunda inşallah bereket vardır. Her ne kadar insanın para verirken malcanın yongasıdır deniyor. Bir taraftan gönül istemiyor ama inşallah bunda hayır vardır. Mevla da bereket verir. Öyle diyelim. Tamam. Eh, herhalde cevaplamadığım yok. Öyle mi? Evet, tamam.